Lucius iki yıl süresince hiçbir sonuç sağlanamadan birbiri ardından beş ünlü akıl hastanesinde bakılmış sürekli bir araştırma kendisini taşkınlaştırabileceği için isteğini yineleyip durmasına karşın eline hiçbir çalışma gereci verilmemişti. Böyle bir durumda en hafif engele bile karşı olan Kantörel, öyküden bir iyileştirme kesinliği çıkararak tam tersine hastanın en aykırı isteklerini bile yerine getirmeye karar verdi. Lusiusa derin ve sessiz bir dinginlik ortamı sağlamak için çabucak, bahçesinin yüksek bir noktasında birkaç basit eşyası bulunan, ön yüzünü oluşturan iki kanadı geniş mi geniş bir orman alanına, göz alabildiğine görkemli bir yeşilden oluşan tek ve dinlendirici çevrene bakan, geniş bir parmaklıktan başka hiçbir çıkışı bulunmayan basit bir oda yaptırdı. İlgili buraya taşındı. Gece saatlerinde üzeri dikkatle örtülerek açık havanın güçlendirici yayıntılarını sürekli içine çekecekti. Ertesi gün özenle dizelgesini çıkardığı birçok ilgisiz nesne çabucak verildi kendisine. Eski yeteneğinin izlerini taşıyan bir tabloya başladı. Konusu deliliğin damgasını taşıyor, bir takım bağlarla şafağın bir simgesini sürükleyen bir yığın açılmış kanat içeriyordu. Kantorel'in bir dizi tedavi konuşması sırasında öğrendiği gibi hasta yaşamın sabahında götürülmüş ileti böyle canlandırmaktaydı. Daha sonra heykelcilik araçlarıyla ince bir balon kavuçuğunun değişik parçalarından küçük hafif adamlar yaptı. Kavuşuk çekiçle işlenen maden gibi ters yönde çalışılınca esnekliğinin yardımıyla arda arda önemli çabalarla sabırla elde edilen ince biçimini koruyordu. Her ayağı ince kumla doldurmayı da unutmadan yapıştırmak için kıyılarını zantlıyor, son olarak Bile bile bırakılmış ve dönüşü bir yeniden şişirme için yeniden açılması kolay, son bir aralığa üfleyip çabucak onu da kapatıyordu. Daha sonra anlatımın yoğunluğunda ve giysinin ayrıntılarında arayış dolu bir renklendirme yolunda olağanüstü bir çalışmaya girişiyordu. Çok geçmeden hepsi de kötü serserileri canlandıran neredeyse belirlenmez 12 adam çıkardı ortaya. O zaman mermer bir masa üstünde kırmızı kömürlerle donanmış bir saç plaka, pürüzsüz iki ızgara ve üzerinde uygun biçimde birçok toplu yine deliklere açılmış gri bir döşeme kumaşı parçası yardımıyla bir yığın dikey ısı akımı kurarak parmaklarının ustaca bir oyunuyla bebeklerine havada bir Sir Roger yaptırttı. Dans gittikçe canlanınca Kantorel'in düşüncesini aydınlattı. Hem kederinin hem evrenselliğinin düşüncesinin kuşatması altında yalancı Leonardo yontucu ve ressam olarak ölümcül jiki canlandırabilecek tipik kişiler yaratmıştı. Bilgin olarak da fizik açısından sıcak havanın hafifliğine dayalı bir dans türü tasarlamıştı. Lucius ustanın iyileşmeye doğru bir adım saydığı ilginç bir sağduyu ortaya koyarak listesinde deneyi için büyük bir incelikle uçuşan küllerin lekesinden etkilenmeyen gri rengi de belirleyerek bir döşeme kumaşı parçası isterken direnci ile korların yakın sıcağına meydan okuyabildiğinden her türlü maden kalburdan üstün bir kumaş seçmişti. Kumaşın esnekliği de arada dolaşan çıkış deliğine yakın bir noktaya tenin hafiften bastırılmasıyla parmağın ''Şu ya da bu akıma bebeklerin yer değiştirmesine elverişli, zayıf ve hileli bir eğiklik vermeyi sağlıyordu.'' Lucius birdenbire döşeme kumaşını bırakarak korkunç bir bunalıma kapılmıştı bu bunalım sırasında önceki çağrıştırıcı sahneden kaynaklanan güçlü sanrıların doğurduğu tepiler sonucunda saçlarından 12'si dikey biçimde kalkıp dazlak kafasında dizginlenmez bir jik dansı yapmış dans her bakımdan katillerinki gibi gittikçe ateşlenmişti. Bundan sonra Lucius bu gittikçe ilerleyen virtüoz her gün batışında sıkıntı verici saatin neden olduğu bir düşlemin etkisi altında şaşmaz bir biçimde aynı saç bunalımının izlediği yeni bir jig için kızgın kor istemişti. Deli bir sabah kumaş parçasıyla makasdan başka birçok karışık kimyasal madde ve laboratuvar aracı istemişti. Karışık mı karışık bir sürü deneye girişerek bir yandan renksiz birkaç sıvı karışımı, öbür yandan sert ve ak bir firavun yılanı yapmış, bu yılan bir iplik kadar ince ve belirli bir takım ıslatmalardan sonra olağanüstü ölçüde hızlı kesmeler gerçekleştirebilecek nitelikte bir sürü masası dikim işini başarmasını sağlamıştı. Usta beceriyle sorgulayınca bilmecenin yanıtını bulmuştu. Lucius bazı bazı saplantısı içine yerleşmiş bir sıkıntının etkisiyle kızının hemen doğmak üzere olduğunu sanıyor, varsayımsal kişiliğinin bilimsel yanına etkileyip dikkat çekici bir buluş getirmiş olan bir zorunlu ivme düşüncesiyle bebek giysileri dikiyordu. Özen ve yağlamalara karşın yoğun bir paslanmaya yol açtığından başlangıçtaki sert, çabucak yıpranmış tellerin sürekli kimyasal üretimi ızgarayı paslandırmıştı. Zıvanalarda paslanmış ve kımıldamaz olmuştu. Yeni zıvana biçimi altında birbiri ardından denenen değişik madenlerin hepsi de bozulmuş bir som altın bozulmamıştı. Kantorel de kusursuz işlemesi nedeniyle bunu benimsemişti. Lucius'a kumaşını biçmesi için iyice bilenmiş bir altın makas verilmişti. Floren sıkı bir biçimde yalıtlanmış olan hastayı görmeden haber almaya geliyordu. Bir gün ustanın isteği üzerine bir takım garip araçlar getirmiş, bir gün önce Lucius'un istediği, kendisinin ölümcül İngiltere yolculuğundan önce sık sık onun ellerinde gördüğü bu araçların ereği yapay bir dil ya da şarkı yaratımıydı. Deli araçları almakla hoşnut kalmamış ısrarla birkaç kez tuaz sözcüğünü inelemişti. Floren bu ayrıntıyı öğrenince bu nesneleri sürekli olarak kullandığı sıralarda Lucius'un seçiminde kararsızlığa düştüğü esnek bir maddeden bir takım çok ince fono-aritmetik nedenlerle çok küçültülmüş olarak eski tuazla aynı bölümlemeyi taşıyacak bir uzunluk ölçüsü yapmayı tasarladığını anımsamıştı. Deli ertesi gün makasının bir ağzıyla isteği üzerine getirilen iyice kurutulmuş bir domuz yağı parçasından küçük bir cetvel yapıp, yüzlerinden birine fırçayla kırmızı bölmelerle yapılmış bir bebek cetveline dönüştürmüştü. Bu tuaz ve aldığı son gereçlerle, büyük bir özenle ince işlemlere girişmişti. Tüyler ürpertici uzaklık ve sıcaklık hesaplarına dayalı olan bu işlemlerse, yeşil bir muma, konuşma ya da ezgi biçiminde söz yaratacak izler basmaya yönelmekteydi. Domuz yağı, USA doğru yol alışın yeni bir belirtisini sağlayan yerinde bir yeyleme nesnesi olarak biraz dirençli esnekliği nedeniyle o anda istenebilecek nitelikleri başka her türlü maddeden daha fazla taşımaktaydı. Tutarsız söylenmelerinin tanıklık ettiği üzere zavallı adamın biricik amacı kızının sesini yaşamının son zamanlarında daha şimdiden konuşmak için harcadığı çabaların dikkatli kulağına getirdiği biçimiyle yeniden çıkarmaktı. Sonsuz bir tını ve titrem çeşitliliğiyle söylem ya da ezgi parçaları içinde türlü türlü organlar yaratıyor bunca öge arasında rastlantıyla kendisine doğru yola yöneltebilecek bir ses bulacağını umuyordu. Burada da saplantısıyla bütünleşerek olduğunu sandığı kişinin bilimsel dehası giriyordu araya. Arada çocuk giysisi üzerinde de çalıştığından biri incecik bir tahta kolu, öbürü titrek bir zarı süsleyen birbirine benzemez iki yeninin madeni yerini bozulmaz altına bırakmıştı. Bir akşam Lucius düşüncesinde çocuğunun vaftiziyle birleşen eski ağır bir bibloyu tanımlayıp kendisine getirilmesini istemişti. Eskiden Mısır'da Kıpti rahiplerin görevli için akıl defteri yerine belirli bir zamanda kolaylıkla çevrilebilecek bir firavun inciri tahtası vardı. Sahın yanına dikilmiş her iki yüzüne kendi dillerinde ayinin metni yazılıydı. Gücül olarak sözünü içerdiğinden dindarca kutsal sungunun ruhu sayılan tahta kullanıldıktan sonra büyük bir özenli, değişik nakışlar arasında incelikle işlenmiş mens sözcüğüyle süslü üpek bir kılıfa konulurdu. Lucius Gillette'in vaftizinin anısı olarak Florene bu tür bir tahta vermişti. Bu tahtayı eldeymemiş kılıfıyla bir antikacının sergisinde bulmuştu. Tahtayla kılıf hastaya verilmiş o da kızına adanmış bir şenlik gününü anımsatan bu değerli nesneleri sık sık evirip çevirmişti ellerinde. Gittikçe sıklaşan iyice anlaşılır tümceler kantorelin yöntemini yücelterek deliği kesin ve tam bir iyileşmeye götürmekteydi. Bu sırada Lucius'un çığlığı bizi odaya çekti. Kısa bir süre sonra hepimiz altın zıvanalı parmaklığın önüne dizilmiştik. Yeşil tabletin üstünde yeni bir iz çizgisi görülüyordu. Görünüşlerine ve renklerinin yumuşaklığına bakılırsa hiç kuşkusuz bunlar da ötekiler gibi lamba ve kare asını yardımıyla kazı kalemi ve küçük tuazdan kaynaklanmaktaydı. Lucius çarpıntılar içinde seslendirici iğnenin ucunu yeni çizginin üzerine kaydırdı ve kulaklığın en ucundan ''A'' seslisi üzerinde konuşmaya can atan çok küçük çocukların güleç mi güleç ilk sözlerini anımsatan ve ''Ey Rebecca'' örgesinin sonunun sağladığı örnekçeye çok benzeyen uzun, sevinçli bir hece çıktı. Hasta hiç kuşkusuz az önce sevinçli sesi ilk dinleyişinin yol açtığına benzeyen ikinci bir çığlık daha kopardı. Amaca ulaştığı düşüncesiyle kendinden geçmiş durumda ''Onun sesi, onun sesi, kızımın sesi'' diye mırıldandı sonra soluk soluğa orada olan biriyle konuşur gibi şu sevgi dolu sözleri söyledi sensin jiletim seni öldürmediler burada yanımdasın söyle canım Ve bu kesik tümceler arasında durmamacasına yeniden çaldığı sözcük taslağa bir yanıt gibi yinelenmekteydi. Kantorel alçacık bir sesle konuşarak bu kurtarıcı bunalımın dinginlik içinde tamamlanması için bizleri sessizce uzağa götürdü. Şarkısıyla hastanın iyileşmesini çabucaklaştırabilecek mutlu bir olaya yol açtığı için Malvina'yı kutladı. Sonra yeni bir patikaya saparak bizleri oldukça uzun bir yokuştan indirdi.